Neslin korunması Nesil, ırz, namus ve aile teşkili ilahi bir nimet olan hayat hakkının tabii neticeleridir. Adem aleyhisselamdan beri bütün şeriatlerin peygamberleri izdivaç kanununun selameti için nikah tatbikatı yolunda büyük bir ciddiyet göstermişlerdir. Çünkü neslin muhafazası nikah müessesesinin sağlamlığıyla mümkündür. Aile teşkilatı içinde terbiye edilmeyen, nikahın dışında kalan nesiller hayatı karıştırır, ictimai refahı temelinden yıkar, anarşiye çevirir. Nikahın saadetini fuhşun murdarlığına değişmek kadar ahmaklık ve cehalet olamaz. Asil bir nesil yetiştirmek İnsanlığın en ulvi bir duygusu ve saadetidir. Çocukların terbiyesi hususunda hadis-i şerifte ''Evlatlarınıza değer veriniz, terbiyelerine ihtimam gösteriniz.'' buyurulmaktadır. Evlatların yetiştirilmesi hususunda çekilen mihnet ve meşakkatler günahların erimesine sebep olur. Allah'ın ibadethane olarak yarattığı bu cihanda kulluk tezahürlerini, manevi haysiyetlerini, insani şeref ve kıymetlerini kaybeden ülkelerin, cihan haritasından silindiklerini acı acı beyan eden Kur'an-ı Kerim, insanlara irşat ışıkları tutmakta ve ebedi saadetin yollarını aydınlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim, mücrimlerin, zalimlerin, sekerat-ı mevt, ölüm sarhoşluğu içinde ibretli hallerine şöyle işaret buyuruyor. O zalimler ölümün boğucu dalgaları içindeyken,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 kendi rızası istikametinde kullanmamızı nasip eylesin. Amin.